Elhamdülillahi Rabbil alemin As-salatu wa s-salamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve lan tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd İmam Muhyiddin Yahya Ebu Zekeriya İmam Ennevevi Rahimahullah'ın Riyadu Salih'in adlı hadis terlemesini şerh etmeye burada sizlerle beraber okumaya tekrardan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 hadislere yer Bu konu, yakin ve tevekkül konusu. Önemli bir konu. Müminin imanını yükseltmesi gereken mertebelerden bir mertebe. <gülüyor> yakin diyor ki ilim ehli, kuvvetul iman,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 bir meyvesi, bir ürünü. Nedir tevekkül? Diyor ki ilim tevekkül. Dünyevi ve ukrevi işlerde insana fayda getirecek yahut insanın başına gelecek olan musibetleri def edecek işlerde allah Teala'ya ne yapmak? itimad etmek. Sadık bir kalple ile, samimiyetle allah Teala'ya itimad etmek, güvenmek, yaslanmak. Tabi sebepleri, esbabı ne yaparak? Evet. Yerine getirerek. <gülüyor> <gülüyor> İbnül Kayyim El Cevzi Rahimahullah yakinle alakalı çok güzel sözler söylemiş Medarici Salihinde adlı eserinde. Bizler de burada onu sizlere nakledelim. Diyor ki Rahimahullah yakinle ilgili olarak وَهُوَ مِنَ الْا۪يمَانِ ruh min al الْجَسَدِ Yani yakinin imanla olan ilişkisi imanla olan bağı aynı ne gibidir? ruh ile vücutta bulunan, vücutta taşınan ruh ile cesedin ilişkisine benzer فَبِهِ al الْعَارِفُونَ Allah'ı bilen kimseler, arif kimseler tanıyan kimseler ne yapmıştır? yakin ile birbirlerini geçmişlerdir. Birbirlerine üstün olmuşlardır. وَفِيهِ تَنَافَسَلْ مُتَنَافِسُونَ Aynı şekilde yarış yapanlar, musabaka yapanlar, Allah'a, Allah'ın cennetine yarış edenler bu konuda yapmışlardır. Birbirlerini geçmişlerdir. Birbirlerine bununla da sağlamışlardır. وَإِلَيْهِ <gülüyor> شَمَّرَ الْعَامِلُونَ Ve gerçek manada amel edenler Allah Teala'ya salih amel sunmak isteyenler ne yapmışlardır? Bu yöne yönelerek kollarını sıvamışlardır. Ve amel el-qaum inma kana amalu el-qaumi inma kana alayh. Yani sahabenin, sahabeden sonra gelen selefin ameli hep bunun üzerine olmuş. Yakîn üzerine olmuş. Ve işaretatuhum kulluha ileyhi. Ve her biri insanlara buna işaret etmiş, bunu göstermiş. وَإِذَا تَزَوَّجَ الصَّبْرُ بِالْيَقِينَ Diyor ki Allah İman İbnül Qayyim el-Cevzi rahimahullah اِذَا تَزَوَّجَ الصَّبْرُ بِالْيَقِينَ Eğer bir de yakinle birlikte sabır olursa yakini de sabırla taşlandırırsanız yakin ile tam ifadesiyle diyor ki sabrı evlendirirseniz bir araya getirirseniz onların diyor وَلَدَ <gülüyor> بَيْنَهُمَا <gülüyor> Usulul imameti din Dinde imamet ne yapar? Doğar. Kişi dinde imamete nail olur. En yakın. Yakın ne birliktenin? Sabr. Sonra hemen Allah-u Teala'nın şu ayetini zikrediyor İmam İbnül Kayyim. Ve cealna minhum emmeten yehdûne bi emrina. Onları biz bizim emrimizle hidayet bulan imamlar kıldık. İmamlar eyledik. Dinde imamet makam verdik onlara. Ne zamandan sonra oldu bu? Lemma sabaru. Lemma sabaru. Sabret Sabır, sebat gösterdiklerinde. Tabi daha önce anlatmıştık. Yani sabır deyince de sadece aşağı gelen musibete, aşağı gelen belaya sabır akla gelmez, değil mi? Bu ilk akla gelen mefhum olabilir. Sabredince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 Allah sana senden namazlarını cemaatle kılmanı istemiş. Bu sabır isteyen bir. Etalet isteyen bir ibanet. Sen de sabredeceksin. Başka neye sabredeceğiz arkadaşlar? Masiyet. Masiyete sabredeceğiz. Bir işlememe sabredeceğiz. Bu da sabır isteyen Haram yemek istiyorsun, haram yoldan para kazanmak istiyorsun. Sabredeceksin. O parayı kazanmayacaksın sokakta yürürken nefsin senden harama bakmanı istiyor. Sen ne yapacaksın? Orada herkes bakarken sen o harama bakmayacaksın. Nefsini neye sabrettireceksin? Bugün her karşı sabrettireceksin. <gülüyor> i̇şte Allah hara böyle diyor. <gülüyor> Sabredince biz onlara ne yaptık? İmamet. Dinde imanlık. Onları önderler kıldık. Fekanu bi ayatina tubdön önce onlar neydiler? Fekanu bi ayatina yuqinun. Onlar ayetlerimiz konusunda, ayetlerimizle ilgili yakin sahibi insanlardı. İşte İbn Kayyim Cevzi cevziyye rahimehullah, İbn Kayyim el-Cevziyye rahimehullah diyor ki: Kişi yakinini sabırla taçlandırırsa, yakinine bir de sabırı eklerse ortaya ne doğar?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 Yani en yakınından, en yakınından biliyorsunuz Şeyh Albani rahimullah, Şeyh Abdullah bin Baz rahimallah. Bakın bu insanlara sözlerine bakın, o kadar açık sözleri var, o kadar mütevazı insanlar. Ama dünyanın öbür ucunda bir adam, onun sözünü okuduğu zaman ne yapıyor? Etkileniyor. Neden etkileniyor? Çünkü Allah azze ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve Bakıyorsun ya diyor işte evet diyor Şeyh Salih-i baya bir ağırlığı var. Bunu diyor adama bakıyorsun ne Arapça biliyor, ne Şeyh Salih-i görmüş, ismini duymuş, birkaç kitabını görmüş. Buraya gelen, burada duyduğu hocalardan adını işitmiş, Şeyh Salih-i o imameti onun kalbinde ne olmuş bir kendine vakarını yer, yer bulmuş. <gülüyor> Sonra gelecek peygamberlerden de örnekler vereceğiz.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 allah Teala'nın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeytan kendisi budur. Bunu bekliyorduk. Şununla birliktir. Mü'minler hep peygamberden duydular. Allah'ın yardımı nedir? Yakın. Allah Kur'an-ı Kerim'de vaat etmiş. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَنُّ بِيلًا Biz sana apaçık bir fethi ne yaptık? verdik yaptık? Mekse'nin var. Ve mü'minler daha henüz bu fethi yaşamamışken henüz bu muzaffer olamamışken <gülüyor> bir de bakıyorlar ki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 hopluyor yerinden. allah Teala aynı böyle ifade ediyor korkudan. Gözleri meyrediyor. Korkudan gözleri titriyor. Diyor allah Teala ve غَتِ الْأَبْصَارِ O bakışlar kayınca, korkudan, titreyince وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ Yürekler katlere, yürekler ağza gelince وَتَظُنُّونَ بِاللّٰي الظُنُونَ Ve sizler Allah'ın adına ne yaptınız? Allah'a karşı zanlar. Yanlış düşünceler beslemeye başladığınızda diyor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 Para Bu gördüğümüz bu düşmanlar bize Allah'ın ve Rasulü'nün ne yaptı? Evet. vadettiği şeyler bunlar zaten. Vassadak Allahu Rasuluhu diyorlar ki Allah ve Rasulü ne yaptı? Doğru, Doğru söyledi. Ve maazadeum diyor ki Allahlar haber veriyor onlara alakalı? Ve bu olan bu yaşananlar onların arttırmadı ancak neyi arttırdı? İlla imanın o Onların teslimiyetini, Allah-u Teala'ya olan teslimiyetini ve ona olan ve Resulüne olan imanlarını arttı. Münafıklar ne oldu? <gülüyor> Münafıklar, sanlar beslediler. İleriyle konuşmaya başladılar. İkinci ayette arkadaşlar, allah Teala, Ali İbran Suresinde bize diyor ki, اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اُنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Uhud Savaşı'nda haber veriliyor müminlere. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Sufyan orduyu toplamış, yeniden saldıracak. Tekrardan geri dönüyor. <gülüyor> İnsanların kendilerine bakın insanlar sizler için yeniden topar, toparlandı, bir araya geldi diye haber verilenler var ya Fakhşuhum feza inen nas inenne kad jamaa'a lekum fakhşuhum. insanlar onlara dediler ki korkun. Toplandılar sizin alanınıza. Sizin için, aleyhinize toplanarak geliyorlar. Fakhşuhum. Onlara ne oldu? Bu haberi alanlar, o o savaşındaki sahabeler ne yaptılar arkadaşlar? Allah'tan haber veriyor. ben. Diyor ki feza dehum <imana> Onların imanları, imanları arttı. Ve <fazâdâ> ki Hasbun Allah. Allah bize yeter. İbrahim Aleyhisselam Efendimiz de taşatılırken aynı sözü söylüyor arkadaşlar. Hasbun Allah. Tevekkül, yakin. Allah bize yeter. Hasbun Allah. Ve ni'mel İmral O ona güzel vekildir. Ve ardından mükafat geliyor hemen. Diyor ki, sen kale bu bini min Allah ve lem Allah haber veriyor. Onlar. Daha sonradan bu müminler kendilerine bir musibet, bir kötülük dokunmadan ne yaptılar? geri döndüler. Kuttabu <gülüyor> rıdvan Allah. Allah'ın rızasına, rıdvanına talip oldular. Allahu zu faddalil azim. Allah gerçekten <gülüyor> fazlı, nimeti bol olandır. Aynısını Musa Aleyhisselam kıssasında da görüyorsunuz. Firavun'un ordusu gelmiş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 eteyim ki ne diyor? Kale, kelle, kelle asla yani ifade çok iyi asla İnne ma'ye rabbi İnne ma'ye rabbi benimle Rabbim evet. beraberdir, Rabbim benimledir seyehdiyim, o beni ne yapacaktır? Hidayete yani yola koyacaktır, doğruya iletecektir. İşte arkadaşlar, hekim bu şekilde olmalı. Allah-u Teala'ya tevekkül etmeli. <gülüyor> yani, bazen kardeşlerimizle konuşuyoruz, oturuyoruz. Bazı sıkıntılar oluyor. Ya işte namaz kılmaya izin vermiyorlar. Ne yapayım, ne edeyim? Gibi böyle sıkıntı da olabiliyor. Işlerinde. Alimlerin fetvalarını diyorsun. Hatta bazen böyle senin bile imanın zayıf olduğu zaman diyorsun, ya bu alim nasıl bir fetvayı vermeyecek? Adama ekmeksiz, işsiz kalacak, işinden gücümden olacak. Çoluğuna ekmek çoluğuna götüremeyecek. Ama arkadaşlar yani insan iman imanı güçlü olduğu zaman, yakini sağlam olduğu zaman ya, adamın önüne dağları engel olarak koysan o, onun önünde gözünde ne var? Küçülür. Öyle değil mi? Bazen kardeşlere tavsiye ediyoruz, nasihat ediyoruz böyle. İmanın coşkun olduğu, amellerin yüksek olduğu dönemlerde bakıyorsun ki böyle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 İnsanlardaki gibi bir son bulacak bir hayat değildir. Uyumaz, uyku tutmaz, hastalık bulaşmaz. Allah Teala diyor ki وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ Hiç ölmeyecek olan, hay olan, diri olan Allah Teala ne yap? Tevekkür et. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Diyor ki Allah Teala İbrahim Suresinde Müminler yalnızca kime tevekkül etsinler? Allah-u Teala'ya <gülüyor> tevekkül etsinler. Allah Teala, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Eğer bir şeye azmettiysen, karar verdiysen, koyulduysan ne yap? Allah'a tevekkül et. Diyor ki İmâm Nevi Rahimahullah, وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالْتَوَكُّلِ كَثِيرَةٌ مَعْلُومًا İmâm Nevi Rahimahullah diyor ki, allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de tevekkülü ü em emettiği ayetler birçoktur. E, bilinmektedir. Ve kâle Teala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوْ حَسْبُ Ve allah Teala şöyle buyurmuştur. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ ala Allah, Kim Allah'a tevekkül ederse, sadık bir, dost doğru bir, samimi bir kalp ile kişilerini Allah'a havale ederse, فَهُوْ حَسْبُ Allah ona yeter. Allah ona yeter. وَقَالَ سَعَلَى اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müminler o kimseye ki Allah onlara anıldığında, Allah hatırlatıldığında وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Onların kalpleri bitirer, <gülüyor> korkar. Ve تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ Allah Allah'ın ayetleri onlara tilavet olunduğunda, okunulduğunda zadethum imanen. Onların imanlarını ne yapar? Arttırır. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar Rablerine ne yaparlar? Tevekkül <gülüyor> ederler. Burada Şeyh Salih Al-Useym'in rahimahullah'ın bir sözüne denk geldim. Yani gerçekten hepimizin ibret alması gereken bir nasihatı. Diyor ki rahimahullah diyor ki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 وَلَا تَتَأَفَّرُ بِهِ Hiçbir ne yok? Etkilenme yok. Hiçbir eser, hiçbir iz yok. Diyor ki, فَعَلَيْكَ Dikkat et. اِمُدَاوَاتِ نَفْسِكَ نفسك, kendini tedavi et. Ey diyor kendini tedavi etsen Sen nesin? hasta Telefonu şarj aletine ne takıyorsun? Şarj aleti telefonu ne atmıyor? Şarj etmiyor. Bu sıkıntı, bu problem. Bunu ne yapacaksın sen? Alıp, Tanrıcıya götüreceksin. Şeyh de diyor ki sana, Aleyke bi nefsik. Nefs diyor kendini tedavi etmen lazım. Diyor ki şeyh rahimahullah. La kullu ente febe ile müsteşfâ. Yani hastaneye git sana diyor. Hastaneye gidip tedavi ol anlamaz anlamazakın diyor. Yani tedaviden maksadım bu değil diyor. Lite'kula cur'aten min hububin ev miyâhin ev gayrihâ. Diyor orada böyle ilaç, hap, <gülüyor> şurup, Alabileceğin bir hastaneye gitmeni tavsiye etmiyorum sana diyor. Diyor ki, vallahi bir kalp. Neyi söylüyorum sana? Neyi tedavi etmeni istiyorum senden diyor. Kalbinin. Fakat kalp, eğer nam yintefi' bil Qur'an, nam yattayd bihi, fakat kalp, fakat kalpün karsin, meryem, meselallah laa Şayet diyor kalp, bir öğüt almıyorsa, i̇şte şey başka bir bahsediyor yani.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 marid, hastadır bu kalbi. Nes'elullah, la afiyet. Allah'a şikayetimiz diyor, yazımız Allah'a bu kalbi ne yapsın? Tedavi etsin, buna afiyet versin. Fe ente tabibu nefsik. Ey diyor, kalbi hasta olan insan. Ente tabibu nefsik. Senin doktorun kim? Sensin, diyor, kendiniz. Kendi doktorun kendiniz. La tedheb nas? Ona buna gitme diyor. İkra'il Kur'an. İkra'il Kur'an. Kur'an oku. Fe'in ra'ayte enneke teteesseru bihi imanen ve tasdiqan ve amtitalen feheni ennek. Şayet Kur'an okurken görüyorsun ki Kur'an'a imanın artıyor. Onu tasdikliyorsun, onu onaylıyorsun. Ve onun emirlerini yerine getiriyorsun. Şey diyor ki, feheni ennek. Ne demek heni ennek? Seni tebrik ederim. Kutlu olsun diyor sana, mutlu olsun. Çünkü kalp ne? mi yaşıyor. Ve ente mu'min. Sen de mu'minsin. Ve eğer aksi durum varsa Kur'an okuyorsun. Yani Şeyhin bahsettiği Kur'an okuyanlar. Şimdi bakın Ramazan geçti. Ramazanda bir sürü hatim yapmayan insan var. Ramazandan sonra eline ve Kur'an-ı Kerim alıp açmayan insanlar var. Şey, bunlar Şeyh bunlara ne der acaba? Şeyhin bahsettiği Kur'an'ı okuyup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 İnşallah bu bizim için iyi bir nasihat olur. Güzel bir nasihat olur. Kalbimizi yaşartır, diriltir. Şimdi hadislere gelelim. İmam-ı Nevi Rahimahullah'ın ilk zikrettiği hadis. <gülüyor> Muttefakun Aleyh olan hadislerden. Bu hadisi biliyorsunuz. Ukkaşa hadisi olarak bilinen. Ukkaşa İbnu, ne adı bu sahabenin? Kime hatırlıyor? Ukkaşa İbnu Mahsan radıyallahu anh. Bu hadis cennete girecek hesapsız ve azapsız gelecek 70 bin kişiden bahsediyor. Hadis hatırlamışsınızdır belki de. Hadis İbni Abbas rivayet ediyor. İbni Abbas diyor ki, قال قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O redat aleyyye'l umem Bana diyor ümmetler gösterildi. Ümmetler sunuldu, milletler, eski insanlar sunuldu, gösterildi. فَرَأَيْتُ النَّب۪يَّ وَمَعَهُ الرَّهَمْ Bir peygamber gördüm, yanında 3-5 kişi vardı.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 Az bir topluluk iman. Kaç sene arkadaşlar? 950. <gülüyor> ne diyor? اِنِّي قُلَّ مَا دَعْوْتُهُمْ مِتَعْفِيَ لَهُمْ Ey Allah ben onları affetmen için, sen onları bağışlaman her çağırdığında onlar ne yaptılar? جَعَلُهُ أَصَابِعَهُمْ فِي اَذَانِهِمْ Ellerini, kulaklarını ne yaptılar? <gülüyor> kapatlar. أَصَغْشَوْفِيَابَهُمْ <gülüyor> Elbiseleriyle kapatlar. Elleriyle kulakları? Elbiseleriyle kapatlar ve <gülüyor> asarru ve stikba büyüklendikçe de büyüklendiler. İşte Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilmiş peygamberler. Bir peygamber gördüm yanında rahat. Rahat demek Arapçı'da arkadaşlar. Üç ila ona kadar. Hatta dokuz yani. Tekir sayılar. Diyor peygamber gördüm yanında bir ya da iki tane adam vardı. Ve nebi ve neyse mahu ahad. Bir de peygamber gördüm yanında hiç kimse yok. Ağabey yapmış davetine icabet eden olmamış. İz rufi alî sevâdun azîm diyor ki aleyhissalâtu bana böyle bir kalabalık, bir topluluğu gösterin. Fazanantu ennehum ummeti Ben de zannettim ki bu kalabalık benim ümmetim. Çünkü Aleyhi Vesselam da biliyor ki Peygamberler hı hı. arasında çünkü en çok süre kalacak olan kıyamet kopana kadar davetiye üzerinde kalacak olan peygamber tek peygamber. Nebi Ahmed'in sıfatı onun olduğu için ona tabi olacaklar da nedir arkadaşlar kıyamette? Hı hı. Kalabalık olacaklar. Çok olacaklar. Feqila li diye <gülüyor> geldi <gülüyor> Resulullah. Meradan diki "Haza Musa ve kavmuhu." Musa'nın ümmeti değil, Müslüman ümmeti. Bu Musa'a onun tüm ümmetinden kaldı. وَلَاكِ نِنْ ذُرِ الْاُفُقُ deniyor ki aleyhissalâtu vesselâm'a ufuka bak. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي اُنْ ذُرِ الْاُفِقِ Baktım diyor, yine bir kalabalık gördüm. Kalabalık bir cemaat gördüm. Bana sonra diyor, yeniden falanca başka bir ufuka bak. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ اُمَّتُكُ Yine diyor, büyük bir kalabalık. Ve bana ki işte senin ümmetin bu kalabalık. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا اَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ Ve, um ve o kalabalıkta 70 bin kişi var. 70 bin insan var. onlar özel insanlar arkadaşlar. Özellikleri neymiş? Muhtar Hayır. Bunların özellikleri arkadaşlar cennete hesapsız ve azapsız Sorku sualsiz cennete gelecek bu. Bu yetmiş bin kişi. Hüce Rabbim bizleri de onlardan elisin. Allah'a emanet olun. Tükik menzilahu. Aleyhisselatü Vesselam birden kalkıyor bunu söylüyor sahabeye, meraklandırıyor onları. Fedakale menzilehu nereye giriyor? <gülüyor> Evine giriyor. Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler meraklanıyorlar. Kim bu yetmiş bin kişi? Ümmetin içinden yetmiş bin tane seçkin insan. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدا. İnsanlar o 70 bin cennete girecek olan hesapsız ve azapsız girecek olan 70 bin kişi hakkında ne yapıyorlar? İleri yeri konuşmaya başlıyorlar. فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَا عَلَّهُمُ الَّذِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Şimdi yürüşü ile sünirlers. Görüyor ki bir tanesi bir grup diyor ki, فَلَا umulur ki onlar, La'alle, Arapça okuyan kardeşler hatırlar. La'alle. Değil mi? La'alle neyin kardeşi? İnne'e vat. İnne'e kardeşlerinden. Değil mi? La'alle. Ne demekti la'alle? Temenni, umulur ki. Onlar diyor ki, ola ki bunlar peygambere sahabe olmuş insanlardır. Yani tahminimiz diyorlar. Bunlar peygamberin ashabıdır. Çünkü peygamberi görmüşler. Fazilet onların, üstünlük onların bir grupta diyor ki fakatara bazıları fela Bir grupta diyor ki, hayır onlar İslam geldikten sonra Müslüman olarak doğan ve Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmayanlardır. Ve zekru eşya İbn Abbas ki ve zekru <gülüyor> eşya birçok şey zikrettiler. Yani bundan fazla çok görüş nakledildi o toplantıda o <gülüyor> <sahabe> meclisinde. <gülüyor> Fakharaca aleyhim Resul. Fa kharaca aleyhim sallallahu aleyhi ve sellem. Fa qala mallezi tahudun tekrar çıkıyor diyor ki mallezi mallezi tahudun fi? Hangi konuda konuşuyorsunuz? Tartışsınız mesela ne? Tabi bazı rivayetlerde geliyor sesler yükseliyor. bin kişi az mı sayı arkadaşlar ümmet içinde 70.000 kişi çok az. Fa akhberuhu peygamberimiz haber veriyor ki bunları konuştuk dedi ki bu yetmiş bin kişinin hakkında onlar şunlardır, onlar bunlardır bir görüş beyan etti. فقال vesselam diyor ki onlar şunlardır هُمُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Şimdi i̇şte bu rivayet İmam <coughs> Müslim'in sahihindeki rivayeti. Biliyorsunuz İmam-ı Nebebi'nin de İmam Müslim'e bir neyi var? Şerhi var lafzı oradan almış. Ancak hadisin akabinde demiş ki hadis muttefakun aleyh demiş. Aslında hadis bu lafızıyla muttefakun aleyh değil. Çünkü müslümdeki bu lafız bu lafızda bir işgal var, bir problem var. Hadis alimleri ne yapmışlar? Bu hadisin bu lafızını ilk başındaki lafzı illetli görmüşler, şaz görmüşler, şazdır demişler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 Yektevun, ne yapmayanlar? Dağlama talebinde bulunmayanlar. Bu ale, yeta tayyarun, inanmayanlar. Bu Rabbihim, ytevakkelun, Rabbin'e tevekkül edenler. Diyorlar ki hadis alimleri. Kişeyi kulli İslam'ın niteliğine bunların başında geliyor hadislerden. Ondan sonra son muasır alimlerden hadis alimlerinde Şeyh Alwan da aynı şeyi söylüyor. Ee, diyor ki buradaki Müslümin ravilerinden, ravi ne yapmış? Kendinden sayıca daha çok olan fika ravilere muhalefet etmiştir. Fika olan bir ravi kendinden daha çok sayıca çok olan fika ravilere muhalefet ederse biz bu hadise ne diyoruz hadis ilminde? Ne diyoruz? Evet söyleyin, şahs diyoruz. Yani burada on tane güvenilir ravi var.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 zayıf hadis. Hakikaten. Şaz hadis zayıf hadistir. Şaz hadis zayıf hadis. Öyle ki Müslim'de olsa bile. Sayın Müslim'de böyle birkaç tane var. Şaz hadis var. Mesela yedi <gülüyor> kişiden ben bahsediyorum. Arşın gölgesinde yönelenecek yedi kişiden bahsediyor. Onlardan bir tanesi de ne? Sağ elinin verdiğini ee, sol elinin ne yapmaması? Gör, ne? Görmeden vermez. Görmeyen kimse.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 Olmaz. <gülüyor> Anladın mı? Lafızdaki çareti? lafızdaki şaz olma, rejini. Yani Kur'an okumanın bir başkalarına tedavi için, Kur'an okumanın bir sıkıntısı yok. Şeyhul İslam İbni öğrencilerinden, en meşhur öğrencilerinden İbnül Kayyma'l Cevzi Cevziye Rahimahullah bununla ilgili diyor ki o yetmiş bin kişiyle alakalı diyor ki وَذَٰلِكَ لِأَنَّهَا اُلَا دَخَلُ الْجَنَّةَ لِغَيْرِ حِسَابٍ لِكَمَالِ <تَوحيدِهِم> Bu yetmiş bin kişi diyor niye cennete hesapsız ve azapsız girdi biliyor musunuz? Diyor ki لِكَمَالِ <تَوحيدِهِم> Akidelerinin, tevhidlerinin mükemmel, tamil olduğu için. Onlar da cennete geliyor el istirka. Bu sebeple teveydleri kâmil olduğu için onlara onların ne yapmamaları, ne yapmamaları tavsiye edildi onlara. Onlar neyi yapmazlar? Onların özelliklerinden bir tanesi de ney? Nefâ anhumul istirka. Onlar ne istemezler? Ruhke. <gülüyor> i̇stemezler. Beni oku demezler. Peki nedir bu diyor? Ve huve sualun nâsi en İnsanlara gel beni oku demektir diyor. Ve <gülüyor> bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlarla ilgili ala <gülüyor> onlar ki o insanlar ki raflerine ne yaparlar tevekkül ederler. Fele kemale tevekkulihim ala Bu 70 bin kişinin Rablerine olan tevekküllerinin mükemmel olması, kemale ermiş olmasından dolayı raflerine duydukları güvenin tam olmasından dolayı onlar ne diyor? لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ شَيْئًا O insanlar, o kimseler, insanlar ne yapmazlar? لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ İnsanlar da hiçbir şey i̇stemez istemez istemezler. Yani. Meşru, mubah olan bir şey değil. Bu onların teyhitlerinin, akidelerinin ne olduğunu gösteriyor arkadaşlar? Kemal-i Kemal Adin'i gösteriyor. Sahabeler, ellerinden düşen bir sopayı bineklerinde iken Develerin üzerinde, atların üzerindeyken ellerinden düşen o kırbaçı başkasından ne yapmaktan hayal duyarlardı? Evet, evet. İstemekten. Yardım istemekten hayal duyarlardı. Ve şu olan bir şey. Mubah olan bir şey. Ama Rabblerine olan tevekkül ne diyor onlar? Ayakkabının bağını bile kimden hissediyorlar? <gülüyor> hissediyor. böyle hissediyorlar. Ve burada mubah olan rukye talebinde bulunmayı bile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 ve in eşrakte sen bile şirk koşsan, sayet şirk olsaydık olsan leyahbatanne ameluk amelin Koşun. Koşun. O o ve letekûnenne minel hâsinin ve hüsrâne uğrayanlardan olacaksın kime diyor bunu Allah-u Teala? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> İşte o insanlar arkadaşlar tevhidlerinin kemalinden dolayı onların bir özelliğini bir vasfıda nedir? Onlar <gülüşmeler> la söyleyin la la <gülüşmeler> la yesterqun. Onlar ne yapmazlar? Rukye talebinde bulunmazlar. Wala yektavun Dağlama. kendinden acı vererek yakarak tedavi olmazlar. Wala <gülüşmeler> yatayyurun <gülüşmeler>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 nerede aranacağını biliyor. Feqale ud'u Allah'a ennece'alani minhum. Peygamber'e diyor ki: "Ey Allah'a Allah minhum." dua et de beni onlardan kılsın. Beni onlardan adınaylesin. Feqale enta minhum. Aleyhisselam. "Sen sen diyor onlardansın. Yani cennete girdin sen." Biz de hiçbir şekilde olarak artık ne diyebiliriz? Ukkaşa. Cennettedir. O kişi cennetle müjdelenmiştir. Ondan sonra başka birisi kalkıyor diyor ki tüm mukammellerin akr. Fakat başka bir adam kalkıyor ve diyor, diyor ki O da Allah'ı nijgaleni minhum. Allah, evet. Allah dua et beni de. O 70 binin içinde ne yapsın, o kere ona katsın. O Aleyhisselatü Vesselam'a ve men Kapıyı kapatıyor. <gülüyor> Ama güzel bir şekilde kapatıyor. Yani demiyor adam sen onlardan değilsin demiyor. Ne diyor adam? Sebeg akebiha ukaşe. Senin ukaşe ne yaptı? Geçti. Hala bu Araplarda bu atasözü nedir arkadaşlar? <gülüyor> Kullanmakta. Yani gittin. Bir şey almak istiyorsun. markete, bakkala, nereye? Oradan sonra tek bir tane kalmış. Onu almak için gidiyorsun. sen önce iki dakika önce birisi gitmiş. Adam sana diyor ki sebeg <gülüyor> akebiha ukaşe. Senin ukaşe geçiyorsun. Ortada ukaş yok aslında ama bu böyle artık güzel bir atasözü olarak insanların dilinde devam ede geliyor. <gülüyor> Yalnız arkadaşlar burada yetmiş bin kişi az. Yani yetmiş bin kişi etin burnunun nüfusu kaç? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> etin burnunun nüfusu 750 mi? Yoluz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam başka bir rivayette diyor ki her o 70 bin kişi içinde olan her bir kişiyle 70 bin kişi daha ne yapacak? Törete yani 70 bin çarpı 70 bin yaparsan ne yapıyor? Artık onun hesabını siz yapın. Bu bizi o kimselerden eylesin. Hakkıyla Allah'a tevekkül edenlerden eylesin. Tevekkülünü tahkik edenlerden eylesin.